Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve la utbana illa alayhaz zalimin Ve salatu ve selamu ala Resuluna Muhammedin wa ala alihi ve sahbihi ecmain Ve salatu ve aleyke ya Rasulallah. Ve salatu ve selamu aleyke ya Habiballah Ve salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin Ve selamuna lal murselin Ve selametuna lal mu'minin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 Genç ihtiyar Bu kalemizi işgalci güce karşı yıktırmayacağız Son kalemiz Yine Allah'ın rahmet naziline bakmış olduğu Bir kale olmasına devam edecektir Ama bunu Siloganik sözlerden kurtarmak için Gelin el birliği Ve gönül birliği içerisinde Aile hayatımızı Formattan geçirelim Virüslerden temizleyelim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 Haksız olarak bakan bakışlara peygamberimiz Sehmün İblis der miydi? İblisin oklarından bir oktur. Bir erkek evde hanımının gözüne güzelleştirmiş olan gözlerine bakıyor, sevap alıyor. Aynı gözle duygu kirliliği içerisinde yabancı kadına bakıyor. İblisin oklarından bir ok gibi ruhunu kirletiyor ve tesir ediyor. evli ilk dönemlerinde sevimli gözlerle birbirlerine bakan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 Habibe bint Zeyit isimli hanım efendiye şöyle okkalı bir tokat vurdu. Ne olacak şimdi? Tokat yen hanım haksızlığa uğradı. Hakkını arayacak. Nereden arayacak ama? Ne güne durur Peygamber Efendimiz hemen Peygamberimize gitti. Yarısı Allah benim kocam bana bir tokat vurdu.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 Kocasından yediği bir tokada karşılık bir kadının aynı şiddetle tokat atma hükmünü vermiş olması dikkatimizden uzak durulması gerekir. Evet her ne kadar bir kadında aynı oranda kocasını tokatlamayacak hükmü gelmiş olsa bile ama bir de birerden hüküm vardır. Biri peygamberden biri Allah'tan.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 Peygamberimizin bu tasdik edilmemiş olan hükmünü bir düşünelim. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınların haksızlığa uğramasını, onların mazlumiyetini, onların kıyıya köşe itilmesini istemeyen bir tavırla onu onurlandırıyor. İşte o, Efendimizin tasdik edilmemiş ve uygulanmaya konulmamış olan o hükmünü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 Yani karı kocayı, kocada karısını iyi okusun. İyi anlasın daha doğrusu. Ha, okunmayan, anlaşılmayan bir konu dahi insana yar olmaz. Mesela bir gazetenin makalesini bir röportajı okuyup da anlamamak, okuyup da anlamak iki istelimizdedir. Biraz daha dikkatli okuyalım. Anlı okuyalım. O yazarımızın o mesajından neyi ortaya koyduğunu anlarız.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 bir kız ki annesine güvenmiyor, bir koca ki hanımına güvenmiyor. Ne kaldı geri Allah aşkına? Güvensizlik artık bu toplumumuzun, bu toplumumuzun böyle kronoleşmiş toplumsal bir hastalığa dönüşmüş oldu. Güvensizlik. Beşinciği.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 Kızınız olarak bağrına basın. Ey genç gelinler kaynalarınıza ne yatırım yaparsanız siz kaynanan olduğunuz zaman onu biçeceksiniz. Mutlaka bir gün sizde kaynan olacaksınız. Zannetmeyin yaşım hep 20 kalacak 30 kalacak 40 kalacak bir gün sizde olacaksınız. Sen kaynanana ne yaptıysan senin kaynanan sen de gelinin sana öyle yapacaktır. Bu değişmez bir kuraldır. Yaptığınızı bulursunuz. Bu natalar ne demiş? Ne ekelse onu biçersin. Kaynana baskısı. Altıncısı Başkalarının sözüne bakmak. Evlilik hayatında geçimsizliğe hemen hazır hale gelen bir konudur bu. Başkasının lafına bakmayın. Bak evleninizde sizi bağrına basacak artık dedeleriniz yok, adına anne ne dediniz nelerimiz yok. Bir sen varsın bir o. Çünkü evlilik daha ilk adımda ama müstakil olsun, baş başa kalsınlar, dövüşmesine, itişmesine hepsi baş başa bırakıyorlar artık. Sizi. Sen baş başa kalmış olduğun kocanla veya hanımın ile, bir de sağdan soldan gelen laflara kulak verdiğin zaman hayatın zehir demle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 kızlarını evlendirdiği ve gönderdiği teli duvaklı olarak gönderdiği halde telefonlarla gitme gelmelerle duanın dışında, mutluluğun dışında, mesulmanın dışında başka itici, onları sıkın diye sokucu, merzlar söyleyenler varsa yazıklar olsun. Kendi çocuklarının hayatını kararttıklarını farkına değiller. Peygamberimiz de kızla ilgilenmiş. Aman yavrum, Rokuyen benim diyor peygamber. Rukyen diyor. Aman kocanın kadır kıymetini çok iyi bil diyor. Ona itaatden sakın hata yapma yavrum diyor. Ha baba budur işte. Ana budur. Aman yavrum seni göreyim mahcup etme beni. Kocana itaat et. Kocanın bir dediğini ikileme. bir kardeşim ne karısıyon yatmasından kalkmasından almış alışından verişinden hafta seni seni gezdimiye götürdüğümü mi? neyle gittin toplaşlama gittin öyle mi ya Allah Allah pa pa daha bir alık gelin demek öyle mi yaptın Böyle yaklaşım olur mu Allah aşkına? Bu ben hayali konuşmuyorum ki olay bu acı acı gerçekler bunlardır. Başkasının sözüne bakmayacak. Anan bolsa, baban bolsa, nasihat ederse ale rasıbe elayn. Baş göz üstüne koy. Elini öp, ayağını öp. İşte ben böyle anneleri çok tanırım. Konya'da, Kütahya'da, Kayseri'de değişik vilayetlerde gittiğim yerlerde çok tanırım. Hele bir tanesi tanırım ki Denizli'de Denizli barosuna bağlı bir avukattır. Şükran Hanım. Biliyorsun değil mi kızım? Denizli olanabilirler bunlar. Denizli'de Aile Mektebi programını veriyorum. Önümüzdeki dersimiz dedim. Gelin kaynana konusu. Derse kaynanasını getirmişti. Kaynanası 75-80 yaşında. koltuna girmiş böyle. Gelin avukat Şükran Hanım.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 Ben kızık döneminde anneme karşı yüksek sesle hiç konuşmamıştım. Konuşmuyorum yüksek sesle. Annemi hiçbir zaman azarlamadım. Kaynanamı azarlamadım dedi. Ben anneme hiçbir zaman üf dahi demedim. Kaynanama üf bile demedim dedi. Oradan kadınlar hepsi bir alkış tufanı yaptılar. Kürsünün verdi. İşte o kadıncağız ihtiyarımıza ben de bu gelinden o kadar razım ki Allah onu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 Aile hayatının dönen çarkı vardır. Bu çarkı, bu metodu da bilmemek de bakıyorsun ki evlilik hayatını Tatlılıktan acılığa, sevgiden nefrete celbetmiş. etmiş. Sevgili dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim Nüşür demiş olduğumuz Bunu tekrar tekrar söylüyorum Kocasına karşı düşmanlık başlamış Nefret başlamış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 gayrimüslimlere kitap ehli olarak ifadesi onlar onurlandırmaktır. Ey kitapsızlar dedirtmiyor Cenab-ı Allah. Ey Yahudiler, ey Hıristiyanlar da var ama ama tebliğ ve davet döneminde bir Müslüman insan bir Yahudi ile bir Hıristiyanla karşı karşıya geldiğinde ona ya ehlel kitap işte ey kitap ehli, ey Tevrat'a inanın kardeşim, ey Zebur'a inanan kardeşim gibi bir anlayış ortaya koymak durumundadır.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 Adil olarak boşanmak. Güzellik devlendiğin güzellikle, güzellikle boşuyacaksın. Vurarak, kırarak, bağırarak, çağırarak hakkını haram edercesine, görüşürüz ahiret dercesine değil. Bizim bu ülkede üzülerek söylüyorum ki, geçen de demiştim aynı şekilde bu anlaşıcaksın söylüyorum. Ne yazık ki.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 Ümitle aldığın, sevgiyle aldığın, saygıyla aldığın sen de güzellikle salı ver Allahu Teala. Onu itekleyerek eski efendim kirli çamaşırları ortaya çıkartırcasına işte ben de senin işte beraber olduğumuz 10 yıllık, 20 yıllık evlilik hayatını şöyle yapacağım, böyle yapacağım dercesine bir tavrak ni Kur'an müsaade ediyor, sünnet müsaade ediyor. O senin din kardeşinle nikahla evlenmiştin, hayat arkadaşın oldu. Nikah bitti, yerine ne geldi şimdi ne geldi? Din kardeşti ya Din kardeşin senin artık o Din kardeşin bitti ihve. Hala devam ediyor Müminler birbirlerinin kardeşidir Güzellikle aldın Güzellikle salıver diyor allah Teala Yok Bize güzellikle almak var Düşmanca salmak vardır Bu da Kur'an'da yok Sonra bir karıyla koca arasında olsa neyse Yüzlerce insan Bu düşmanla ortak oluyor Müslümanların gücü zayıflıyor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 Hem bu dünyada hem de ahirette. yüce Allah'ın huzurunda mahkeme-i kübada davalı ve davacı olarak değil kol kola karı koca cennete giren kullarından olmanızı diliyor. Hepinize tekrar sevgiler ve saygılar sunuyorum değerli kardeşlerim.